Merhaba, Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Mehmet Alan Köyü'nde Zeytinli Barajı'na hayır etkinliği düzenlendi. Mehmet Alan Köy Meydanı'nda buluşan bine yakın katılımcı sloganlar eşliğinde baraj yapılması planlanan vadi içinde yürüyüş yaptı. Ardından köyün eski ilkokulu olan kültür merkezinde kurulan serbest kürsüden bölgede planlanan baraj ve HES projelerinin yanı sıra Kaz Dağları ve Madra Dağı'nda yıllardır süren yerel direniş hakkında konuşuldu. Etkinlikte okunan basın açıklamasında HES'lerin ve barajların Kaz Dağları'nın doğasına verdiği zarara dikkat çekildi. Kaz Dağları'na dayatılan vahşi madencilik saldırısı yetmiyormuş gibi şimdi de tüm akarsularımıza yönelik HES ve baraj planlamaları ile sularımızı elimizden almak istiyorlar. 1 bölü 100 bin ölçekli bölge planında 6 adet baraj ve onlarca HES projesi öngörülür. Zeytinli Barajı ile Mehmet Alan Köyü'nden 66 hanenin 1800 dönüm zeytinliği su altında kalacaktır. Bir barajın yapımı mutlaka kırsal kalkınma boyutunu içermelidir. Oysa DSE'nin hemen hiçbir yatırımında bu yaklaşım yoktur. Zeytinli Barajı raporlarında da boyut yoktur. Barajın su toplama havzasının en önemli bölümü Kaz Dağları Milli Parkı sınırları içindedir. Milli Parklar yasasına aykırılık ise yasa dışı yönetmelik değişikliği ile aşılmak istenmiştir. Hiçbir ekonomik değerin insanın kültürel ve tarihi geçmişinden, doğal dengenin ve canlı yaşamın en küçük parçasından daha değerli olamayacağını düşünmekteyiz. Su yaşamın kendisidir. Suyun meta haline getirilmesi sadece insanlar için değil doğadaki tüm diğer canlılar için, Kabul edilemez. Suya erişim tüm canlılar için kutsal bir haktır denildi. Türkiye Barolar Birliği'nde düzenlenen 2. Çevre ve Kent Hukuku Kurultayı'nın ikinci gününde halkın çevre ile ilgili alınan kararlara katılım hakkı tartışıldı. Türkiye'de bu hakkın kullanımının çok zor olduğunu ifade eden ekoloji kolektifi Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatlarından Cömert Uygar Erdem, vatandaşların çevre kararları hakkında bilgi bile edinemediğini örnek vererek açıkladı. ODTÜ'de yapılacak yol hakkında bilgi edinmek için başvurduklarında kendilerine verilen yanıtı aktaran Erdem şöyle konuştu. ODTÜ yolunun planını istediğimizde bile bize planı vermek için 48.050 lira istediler dedi. Halkın çevresel yönetime katılımı ve ÇED raporlarında halkın görüşünün alınmasını değerlendiren ÇEHAV'dan Cömert Uygar Erdem, Türkiye'de çevreyle ilgili kararlarda halkın görüşünü belirtmesi için önüne engeller konulduğunu ifade etti. Durumu örnekler vererek anlatan Erdem. ODTÜ ormanında yapılacak yol hakkında bilgi edinme kanunu çerçevesinde başvurduk. Metrelerce ozalitler bile 200 TL'ye yapılabilirken yolun planında yer alan sadece 150 pafta için bizden 48.050 lira istediler dedi. Türkiye'de vatandaşların çevre kararlarına katılımlarının da göstermelik yapıldığını işaret eden Erdem. Yasaya göre ÇED raporları hazırlanırken o bölgede yaşayanlardan görüş alınır. Ancak uygulamada bu ...barikatlar ve polislerle çevrilmiş salonlarda yapılıyor diye konuştu. Birisi beni ilgilendiren iki etkinlik haberiyle programımızı bugün bitirelim. Yeşil Düşünce Derneği, çevre için katılımcı demokrasi aracı olarak... ...Ağır Sözleşmesi ve Türkiye isimli bir çalıştay düzenliyor. 12 Haziran yani bu perşembe gerçekleşecek etkinlik saat akşam 7'de. Yeşil Düşünce Derneği'nde gerçekleşecek bu konuşma yeşil düşünce derneği'nin adresini verelim hemen ki bulabilesiniz. Beyoğlu'nda Katip Mustafa Çelebi Mahallesi'ne Hasnun Galip Sokak Pembe Çıkmazı 9/3. Yani İstiklal Caddesi'nden Büyük Parmak Kapı sokağa geçtikten sonra ilk sağ sonra ilk sol. Çıkmaz'ın sonundaki soldaki binada gerçekleşecek bu e, konuşma. Çevre için katılımcı demokrasi aracı olarak Arhus Sözleşmesi ve Türkiye isimli bu çalıştay. Çevre ve teknoloji için Avusturya topluluğundan Dr. Martina Handler ve Yeşil Düşünce Derneği'nden Alper Akyüz olacak ki kendisi aynı zamanda Bilgi Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Benim konuşmacı olacağım etkinlikse ise Yeşil Evde. Yeşil Evde Doğa Hakları Çalışma Grubu'nun Kent Kır Ekolojik Yaşam Atölyeleri devam ediyor. İki hafta önce düzenlenen kırsızlığı dönüştürmek atölyesinin devamı olarak gerçekleşecek. İsmi Topluluk Ekonomileri. Doğanın en büyük yok edicisinin büyüme odaklı kapitalist sistem veya tüketim ekonomisi olarak tanımlarsak, şayet, buna karşı alternatif ekonomik sistemlerin kurgulanmasının önemi ve gereği de ortaya çıkıyor. Bir alternatif ekonomik model olarak, Topluluk ekonomileri nedir? Nasıl uygulanır? Kapitalist ekonomiye karşı bir mücadele aracı olarak kullanılabilir mi? Bütün bu konuları hep birlikte 11 Haziran Çarşamba saat 19.30'da Beyoğlu Yeşilev'de tartışacağız. Evet yani yarın Çarşamba günü saat 19.30'da katılmak isteyen herkesi bekliyoruz. Böylece dinleyiciler belki benimle de tanışma fırsatı bulmuş olurlar. Yeşil ve barış dolu bir gezegen direkleriyle esen kalın.